Mustafa hocam Kasko'nun caiz olup olmadığıyla alakalı e, programımızın ilk gününden bugüne kadar e, yoğunlukla sorular geliyor. Bir kez daha tekrarlayalım evet. bilmeyenler ve dinleyip bir daha dinlemek isteyen evet. arkadaşlarımız için. Tabi sigortacılık e, tarihi epey eskiye dayanan bir uygulama. İslam alemine de e, 18. asırdan itibaren konuşulmaya başlamış. E, alimlerimiz konuşmuşlar sigorta hakkında. Ve epey de tartışılmış doğrusu genel itibarıyla şu an özellikle Türkiye'de uygulanan sigorta çeşitlerine genel itibariyle alimler sıcak bakmıyorlar. Yani bizim e, İslam hukukunda fıkıhtaki e, belirlediğimiz akit teorisine yani bir akitte olması gereken şartlar bir kısmı yok. Bir kısmı faizle alakalı vesaire kumarla alakalı çeşitli unsurlar olduğu için sigortaya prensip olarak caizlemiyorlar. Tabi şimdi Türkiye'de e, alternatif sigortacılık yok. Mesela İslam aleminde Allah'a hamdolsun Katar'da, Malezya'da, e, Kölfez ülkelerinde, hatta Almanya'da, İngiltere'de bile alternatif sigortacılık şu anda uygulanıyor, uygulanmaya çalışılıyor. Tabi onlar e, Müslümanların hayır için bunu yapmıyorlar. kendileri oradan bir gelir bekledikleri için yapıyorlar. Ve İslam aleminin hakikaten kıymetli alemleri gidiyor, oralarda da rehberlik yapıyor. Türkiye'de e, ifade ettiğimiz gibi gelişmediğinden dolayı inşallah temennimiz sigortacılık i̇nşallah. alternatif sigortacılık sigortadaki mahzurlar uygulanmakta olan sigortadaki mahzurların giderildiği bir sigortacılık inşallah kuruldu kurulacak inşallah da gelişecek diye temenni ediyoruz ancak şu anda Türkiye'de alternatifi olmadığı için bir de zaruret saydığımız için zaruret saydığımız için din işleri yüksek kurulunda da kaskonun caiz olduğunu söylüyoruz kasko caizdir İnşallah ifade ettiğimiz gibi bu geçici bir hükümdür. Evet. Bunu bilmek lazım. Yani şunun gibi mi hocam? izleyicilerimizin biraz daha anlayabilmesi için soruyorum. Şimdi banka var bir de katılım bankaları evet. var ya alternatif olduğu için biz katılım bankası oradaki o hükmü daha net verebiliyoruz aslında değil mi? Yani biraz belki yanlış bir tabir kullandıysam evet. lütfen düzeltin. Ee, burada da eğer sigortacılık hususunda kaskı hususunda alternatif bir şirket olsa, İslami değerlere uygun bir şirket olsa bu noktada da bizim e, buradaki tavrımız çok farklı olacak demek istediniz herhalde. Çok doğru. Genel kurallarımız var bizim. Onlardan bir tanesi الدarurat tubuhul mahzurat Zaruretler yani hakikaten kaçınılması mümkün olmayan şartlar ve haller bazen haram şeyleri mübah hale getirir. E, dolayısıyla bir yerde eğer başka çareniz yoksa bir haramı irtikap ediyorsanız, haramı Hı -hı. işliyorsanız e, orada inşallah günah söz konusu olmaz. Ama bir kural daha var sizin buyurduğunuz gibi örneğini verdiğiniz gibi. <gülüyor> zaruret ne kadarsa o kadarla yetinilir. Dolayısıyla geçici hükümler, seferberlik hükümleri diyebiliriz zaruret hükümlerine. Evet. Bu hükümler, şartlar ortadan kalktığı zaman hüküm aslına döner. Dolayısıyla sigortacılık da böyle Türkiye'de. Kimi sigortacılığa zarureten seferberlik hükümleri olarak caiz diyoruz ama inşallah ileride sizin de buyurduğunuz gibi eğer e, ifade ettiğimiz gibi faizin olmadığı, karar bilinmezliğin olmadığı, adaletsizliğin olmadığı, yalanın olmadığı ee, bu unsurların, haram unsurların giderildiği bir sigortacılık gelişir ve insanların ihtiyaçlarını karşılarsa o zaman biz de zarureten verdiğimiz kasko çağı izdir. Yine kasko ismi olabilir belki onun önemli değil evet. ama şu anki verdiğimiz caiz hükmün artık demeyeceğiz. Çünkü elhamdülillah alternatifler var. Oraya müracaat edin diyeceğiz. O zaman...